Allah gecenizi mübarek kılsın. Allah her türlü bereketini versin, hayrını versin. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Evet, bugün Zilhiccai'nin ortalarına geldik. Hemen hemen ee, dört gün sonra veya üç dört gün sonra Müslümanlardan bir çoğu Arifat'a çıkacaklar. Rablarına vakfeye duracaklar. Ve Müzdelifi'ye geçecekler. Oradan tekrar Mine'ye gelecekler. Yani ufak bir mahşerin provası bu. Allah hepimize ders almayı nasip etsin. Giden kardeşlerimize de Allah hacı mebrur eylesin. Onların dualarını kabul eylesin. Bizim dualarımızda onlarla birlikte eylesin. Evet kardeşler. Bu günler gerçekten güzel günler. Ameli çok çok işlenen, işlenmesi gereken nafilelere, sadakalara çok dikkat edilmesi, artırılması gereken günlerden bir günlerdir. Orucu hiç tutamasanız, en azından Arife günü kaçırmamaya çok dikkat edin. Çünkü Arife günü orucu bir sene önce ve bir sene sonraki günahlara kefaret olacağını umuyorum diyor Ali sallallahu aleyhi ve kadar önemlidir, çok da hassas üzerinde hassasiyetten durmanızı tavsiye ederim. Çünkü hepimiz günahkar aciz kullarız. Muhakkak ki günah işleriz. Gözden, elden, dilden, nefisten yani birçok hatalarımız vardır. İşte bunlar fırsatlardır. Bu fırsatları inşallah değerlendirelim. Bugün tefsirden bir Kur'an'dan bir ayet seçtim. Hepimizin çok çok duyduğu ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın bana Kur'an'dan biraz sure oku dediğinde i̇bn Mesud, Allah kendisine rahmet etsin. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'ın sahibi sensin. Kur'an sana inip duruyor. Sana nasıl Kur'an okuyayım dediğinde, sen oku diyor. Sen oku ve Allah Resulü'nün İssalatü Vesselam, İbn-i Mesud'dan Kur'an dinlerken yeter, yeter diyor. İşte bu ayet benim belimi büktü beni ihtiyarlattı, diyor. Bugün işlemek istediğim ayet sizlere bu. Yani, emrolunduğun gibi dostluğrul. Seninle beraber tevbedenler de doğru olsunlar. Aşırı gitmeyin. Zira o, yaptıklarınızı görendir. Hud suresinin 112. ayeti emrolunduğunuz gibi dost doğru. Bu ayet kimin benini bükmüş? Evet. Ki peygamberlikten önce dahi yani nübüvvetten önce dahi Muhammed el-Emin değil mi? O kadar dürüst, emin, güvenilir olduğu halde bu ayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyor? Derinden sarsıyor. Öyleyse bu ayetin üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Hatta aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekir. Şimdi birisine harici, birisine şia, birisine sofi, birisine şu deyip atmak insan hiçbir şey ne atmaz? Kazandırmaz. Sen kimsin? Sen nesin? Sen hiç kendini soruyor musun? Ben nasıl bir Müslümanım? Allah nasıl bir Müslüman tipi istiyor? Nasıl bir kulluk istiyor? Müslüman bunu ne yapmalı? Sorgulamalı kardeşler. İşte sorgulamayı kendi başınıza ne yapmayacaksınız? Yapmayacaksınız. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanların en hayırlısı kim? Ebu Bekir. Kendisine ben doğru muyum? Nasılım diye sorduklarında bana ne soruyor? çık Kur'an'ın kantarına senin ne olduğunu o ne yapsın sana söyler diyor. Bunu darimi naklediyorum mukaddim, mukaddime de. Öyleyse kardeşlerim emrolunduğun gibi dost doğru ol deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Müslüman nedir? Emin insandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın tanımını yaptığında bütün iman bablarına bakın. Elinde ve dilinden emin olan insan. Allah hepimizi böyle eylesin. Bir gün bundan 20 sene önce ev ev sohbet yapıyoruz. Evin birinde bu hadisi işledim. Müslüman elinden ve dilinden emindir. Bakın dedim bunların ikisi 40 senedir komşular. Mesela bunlara sorsan el ve dil eminliğinin ne olduğunu birbirine söyler dedim. Komşusu yanındakine demez mi? Ben bunun ne elinden ne dilinden emin değilim. Ortalık İkisi de namaz kılan insanlar. Ama fitne fucur araya girdim. İslam'da anlaşılmadı mı? Demek ki iş ne yapıyor? Çığırından çıkıyor. Müslüman her zaman güvenilir insan demektir ki ayeti kerimede ne yapıyor bunu bize zorluyor. Şimdi emrolunduğun gibi dost doğru ol deyince burada ilk aklımıza gelecek nedir? Ne gelir? Dost doğru ol. Toplum neyi arar? Güvenilirlik, dürüstlük emanete hiyanet etmeme. Söz verdiğinde sözüne ne yapma? Sadık kalma. Yalan söylememe, fısk işlememe. Yani akla ilk gelen nedir? Bunlardır. Aşırıya gitmeme. İslam'ın hak ve hukuku neyse ondan ne yapmama? Çıkmama. Ama öyle hale gelmişiz ki kardeşlerim, günümüz dünyasında insan tipleri, hep insanlar çıkar üzerine menfaate dayalı sadece kendini düşünen bencil bir insan tiplemesi ortaya çıkıyor. İslam böyle bir insanı istemiyor. Yani İslam'da böyle bir insan karakteri nedir? Yoktur. Yani bana gülerse iyi, bana iyi davranırsa iyi, yani çıkar doğrultusunda Böyle bir arkadaşlık nedir bizde? Yok. İslam insana ve insani ilişkilere her zaman ne yapmıştır? Önem vermiştir. Mesela hadis-i şerifte kim kendi için, kendi nefsi için istediğini kardeşi için de istemedikçe ne yapamaz? Kamil, mümin olamaz. Nasıl olur bir çıkar arkadaşlığı bir Müslümanda? Mümkün değil. Yani kardeşini kendi nefsine üstün tutmadığın müddetçe senin imanın bile kamil nedir? Değil. Hatta Haşr suresinin 9. ayetini nüzul sebebini hatırlıyor musunuz? Kendisi çok ihtiyaç halinde bir sahabe geliyor ey Allah'ın Resulü bittim der. Ne oldu ki? Öl, yani açlıktan ölmek üzere, bayılmak üzere. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kardeşinizi kim doyurur diyor. Allah onu hayırda kılsın. Sahabenin biri hemen ben diyor. Alıyor evine götürüyor. Evine giderken hemen önden giriyor. Hanımına diyor ki sakın ses etme. Açlıktan ölecek. Ama diyor evde diyor kuru ekmekten başka bir şey yok. O da dadalar için yani küçük çocuklar için. Sen diyor onları uyut. Kadın çakıl taşlarını tasak koyarak Çocuklar bacağına sarılıp ağlayarak uyuyorlar. Ve evde ne varsa onu bir tasa yapıp onun önüne koyuyorlar, kendileri yer gibi yapıyorlar. Sabah mescide geldiklerinde ayet iniyor. Kendileri çok ihtiyaç içinde oldukları halde, bakın illete bakın, kendi nefislerine din kardeşlerine ne yaptılar? Tercih ettiler. <gülüyor> i̇şte Allah onlara hayret etti. Allah Onlardan razı oldu. Diyor. Allah bize bu kardeşliği nasip etsin. Çıkar değil, kendi nefsine kardeşini tercih eden. İşte İslam'ın istediği bu. İlişkilere önem verdiği İslam'ın bu. Zaten İslam dini de insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için gelen bir dindir. Bunun için İslam e, İslam'ın insanların adaletine mutluluğuna yönelik hep ne yapmıştır? Prensipler getirmiştir ki işte insani değerlerin içinde de en önemli olanlardan birisi de nedir? Güvenilirlik. İşte Allah Azze ve Celle bu koymuş olduğu ayette de ilk ön plana çıkarttığı nedir? Bu. Yani emrolunduğun gibi dost doğru. Ve insan güvenilirliği kadar itibar görür kardeşlerim. Güvenilmeyen insanlar toplum tarafından da ne yapılır? Dışlanır. Güven, kendine güvenme, başkasına güvenme ve güvenilir olmak şekilde üç yönü vardır. Kendine güvenme, başkasına güvenme ve güvenilir olma. Bunlar çok çok nedir? Önemli özelliklerdendir. Bu üç boyut birbiriyle bağlantılıdır ve birbirleriyle etkilidir. Yani biri olmazsa öbürü de ne yapmaz? Olmaz. Hep birbirini tetikleyen. Bu üç boyutun da bir arada ve dengeli olması gerekir. Kendine güveni olmayan bir insan çoğu kez hiçbir zaman başkasına ne yapmaz? Güvenmez. Ve başkalarından da kendine güvenmelerini hiçbir zaman beklemez. Bu nedenle güvenilir olup olmakla alakalı hiçbir endişeleri de nedir? Yoktur. İşte bu toplumda hep asalak olan insanların huylarıdır. Böyle bir tanesi girsin şuraya burayı iki günde dağıtır. Hiç böyle ağzı salyalar saçan bir köpek gördünüz mü? He? Görüp de ürkmeyen çekinmeyen olur mu? He? ya köpek ağzı köpürmüş kudurmuş diyorlar ya böyle bir köpeğe gördüğünüzde sever misiniz? gel ya diye böyle ha? ne yaparsınız? Bu, ondan da bu insanlar bu kadar tehlikeli insanlardır. yani onların mikropları her yere yayılır. bütün bunlardan öte eğer bir insanın güvene dayalı ilişki kurma isteği ve ihtiyacı varsa her şeyden önce güvenilir bir insan olması gerektiğini anlamalıdır. Yani bir başkasından güven beklemeden önce sen kendin ne yapacaksın? Güvenilir bir insan olacaksın. Bunu karşıdakine anında ne yapacaksın? Hissettireceksin. Bakın şimdi peygamberimizin hayatını okuyoruz. Gelen rivayetlerde. Bir gün diyor, baktım peygamber dediler diyor. Falan yerde panayra gelmiş ve vesselam ki o zamanlar ilk davette biliyorsunuz kalabalık olan karnavalları seçerdi. Oraya gelir ve Allah Resulü ne yapardı? İnsanlara hitap ederdi. Daha önce müşrik, kafir olan birisi şafi şey zikrediyor. Kalabalığın içinde diyor davetçi diye peygamber diye geleni görmek için diyor insanların içinden diyor. Yer açarak öne doğru gittim. Onun yüzünü görünce bana bir güven geldi diyor. Hiç yalan söyleyen bir insanın yüzü yok diyor. Yani bir insan duruşuyla, bakışıyla, yüzüyle karşıdakine ne yapmalı? Onu vermeli. İşte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sadece insanın sözüyle, hareketiyle, ameliyle olmuyor. Yoruşuyla da olması gerekiyor. Yani Allah Resulü ve Vesselam'ı gören birisi ne diyor? Yani onun yüzü insana ne yapıyor? Güven veriyor. Her Müslüman aynı vasfı taşımak zorunda arkadaşlar. Birbirinizin yüzüne baktığınızda şöyle çok samimi olan arkadaş olduğunuz insanlarla birbirinize baktığınızda bu güveni ne yapmalısınız? Duymalısınız. Duymuyorsanız hemen kardeşinizin açık olan yerisi neresiyse orayı doldurmaya, kapatmaya ve onu ihya etmek zorundasınız. Çünkü sen kendi nefsine cennete gitmeyi istemiyor musun? Kardeşin de iste. O da seninle gitsin oraya. Sen bir yerde rahat ediyorsan onun yanmasını, acı çekmesini ister misin? Ayetin devamında ne diyor? Seninle beraber tevbedenler de tevbe etsin. Yani günah işliyorsa ne yapsın? Hemen tevbe etsin. İşte bakın Arife gününün sevabına bakın. Bir orucun sevabına bakın. Bir oruç tutuyorsun. Geçmiş ve gelecek. İki yılın günahına ne yapıyor? Bakın bu tür nasihatler nedir kardeşiniz için? Hem de kendi nefsimiz için nedir? Her zaman yararlıdır. Kardeşlerim bütün bunlardan öte eğer bir insanın güvene dayalı ilişkiler kurma isteği ve ihtiyacı varsa her şeyden önce ne dedik? Kendisinin de güvenilir bir insan olma eğilimi olması gerekir. Sözü özü bir söylediğini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişi olma. İlişkilerinde her zaman adil ve tutarlı davranma ve bütün bunları bir sefer değil. Her zaman yapma. Yani ya bu sefer adil davrandı ama bir dahakinde acaba ne yapacak? Değil. Ondan sürekli adaleti insanlar ne yapmalı? Beklemeli. Güvenilir bir kişi olma insanın yaşamda kazanacağı en önemli özelliklerden de bir tanesidir. Allah bizi de neslimizi de böyle kıtsın kardeşlerim. Evet, ayeti kerimede hepinizin bildiği gibi Allahu uman, ahireti zikreden insanlar için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allahü Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetten önce de Muhammed Emin, ayette nedir, sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Bakın emir ve nehirler yok. Buna rağmen aleyhissalatü vesselamda ne var? Bir dürüstlük, eminlik, dosdoğru olma var. Öyleyse bizim peygamberimizi çok çok iyi ne yapma? tanımak zorundayız. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sohbete başlarken ki sözünü yakalayın tekrar bu ayet benim belimi o zaman biz hep Hamburg gezmemiz lazım. Nasıl oluyor da Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam etkileniyor da biz bu ayeti okuduğumuzda aynı duygular içine girmiyoruz. Şöyle kendimizi ne yapacağız? yok diyeceğiz. Çünkü bakın çok detayına inmek istemiyorum. Sahabeler Allah'ın ayetlerini okuduklarında eğer korku ayeti ise kabuklarına çekiliyorlar. Yani yüzlerindeki rengi gidiyor sevinç yüzlerinde ne yapıyor? Gidiyor, dehşet içinde kalıyorlar. Bugün bizler sadece birileri Kur'an okuduğunda o Kur'an'ın namesinden etkileniyorsa ne dediğini anlamadan gülüyor, ne dediğini anlamadan ağlama yollarına gidiyorsa çok büyük bir sıkıntı kardeşler. Allah bizlere mağfiret etsin. Etkileneceksek işte öyleyse emrulduğun gibi Doğru olmuş. İşte, okuduğumuzda etkilenmemiz gerekiyor. Demek ki Müslümanın birinci en önemli özelliği neymiş? Güvenilirlik. Neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetten önce güvenilir Muhammed'in emindi? Gelin biraz burayı kurcalayalım. Güvenilir olmayan bir insan Allah'ın emanetini insanlara getirse yani insanların emanetini korumayan birisine bir emanet verildi. Allah diyor ki, bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla aşık koşmayın. Söz doğru mu? Doğru. Ama getiren insan kabul, kirli, güvenilir birisi değil. Yani, güvenilirliğini ne yapmış? Eminliğini bir şekilde kaybetmiş. Söz her ne kadar doğru bile olsa, o insanın sözü insana ne yapmaz? Tesir. Tesir etmez. Onun için güvenilirlik çok çok önemli. Bu sadece sözde değil düşüncede her şeyde. Mesela bir savaşta e, savaşa gidildiğinde geride kalan Mücahit'in hanımı bir sahabeye hurma almaya gidiyor. Bukharna'nın naklettiği rivayette gel diyor şu odada daha güzeli var. O odaya çekerek cins münasebet dışında kadına şey yapıyor. Sonra Allah korkusu galebe çalıyor ve bu Bekir'e gidiyor. Allah ikisinden de razı olsun. Ben diyor böyle böyle yaptım. Allah'ın örttüğünü sende tövbe et diyor. Sahabe durulmuyor. Ömer'e gidiyor. Allah ondan razı olsun. O da Allah'ın örttüğünü sende tövbe et diyor. Adam durulmuyor. Allah Resuluna gidiyor Aleyhissalatu vesselam. Sen diyor Allah yoluna gitmiş bir mücahidin hanımına erişti ne, ne diyor? Yarın diyor kıyamet gününde ya Rabbi ben senin dinin için çıktım. Gerideki kardeşimse benim eşine sahip çıkması gerekirken ona ilişti dese diyor sen ne yapacaksın diyor. Adam başı yeri önde üzgün bir vaziyette giderken Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Gündüzün evvelinde ve gecenin sonunda kim namaz kılarsa Allah onu affetmiştir. Hemen bir süt gönderiyor adama. Gel diyor. Git güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl. Bu o fiilin için nedir? Kefarettir diyor. Ve Ömer diyor ki Allah'ın Resulü buna mı has? Hayır diyor. Kıyamete kadar kimin başına gelirse bunun için nedir? o onun günahına kefarettir. Şimdi memur olunduğu gibi dost doğru ol diyor. Ama günah işleyebilir mi bir Müslüman? İşleyebilir. Hemen tövbe edecek. Kefareti neyse onu yapacak. Şimdi ben bu ayeti biliyorum. Giderim, herhalde yerim, sonra da tövbe ederim. Olur mu? Olur. Niye olmasın? İyi bir gavur olur. Evet. Yani nottan çıkın, düşünmeniz çalışsın diye söyledim. Evet. Şimdi peygamberlerin de en güzel özelliklerinden birisi nedir? Güvenilir olması. Ve bakın Kur'an'a, ta Adem atamızdan Allah ve kadar her peygamberin ilk söylediği ayete bir bak. Ben Allah tarafından gönderilen güvenilir bir peygamberim. İyi bir Kur'an okuyucusuysanız bu kelimeyi ne yaparsınız? Yakalarsınız. Kendileri güvenilir olduğu halde bunu bir ne yapıyorlar? İkrar ediyorlar. Bu özelliğin birinci özellik olması gerektiğini kendilerde ne yapıyor? Vurguluyorlar. Ve asla da bu söze ters ne yapmıyorlar? Düşünüyorlar. Şimdi burada duralım düşünelim. Bizim şu toplumumuzdaki bozukluk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Örnek alacak şahsiyetler bulamıyoruz. Hani atalar diyor üzüm üzüme baka, baka kararır. Ve hadis şeriften diyelim daha güzel çünkü laf çok millette ama ayet hadis yok. Bir babanın diyor çocuğuna bıraktığı en güzel miras nedir? Ahlaktır diyor güzel ahlaktır mal değil. Güzel ahlaktır. Veyahut bir çocuğuna en güzel şeylik nedir yaşamda örneklik? Onun önünde canlı örnek olma. Yani ya hareketlerinde, konuşmalarında o çocuk sana ne yapacak? Dürüstlüğü öğrenecek, karakteri öğrenecek, tutumlu, hoşgörülü, cömertliği her şeyi sen önünde ne yapacak? Öğrenecek. Bugün toplum helalı, haramı kimden öğreniyor? Hocalardan, alimlerden. Eğer alimler dürüst değilse, yalancıysa, sahtekarsa bu sefer dava sekteye uğruyor. Ve bu sefer arkadan gelen insanlarda ne yapıyor? Dürüstlük göremiyorsun. Şeytanın en büyük tuzağı bu biliyor musunuz? Birisi de çıkıp eğer önde giden bir insanın davaya zarar veriyorsa, hakka, hakkın dinine zarar veriyorsa bunu da ortaya çıkarttığında bu sefer şeytan avanelerini ne dedirtiyor? Şuna bak. Davaya en büyük zararı mesela ben sen birini ifşa ettiyse Ebu Emre diyor, ehli sünneti diyor, baltalayan en büyük şeydir. Şimdi yaşamıyla, yalancılığıyla, sahtekarlığıyla davaya zarar veren insan mı suçlu? Yoksa artık yeter arkadaşlar. Bu insanlar dürüst değil. Emin değil. Verdikleri sözde duran insanlar değil. Emanete ihanet eden insanlar. Yani bunları artık bilin. Çarşı çarşı ifşa edin. Çünkü münafık insan bunlar. Özü ve sözü bir değil. E bu insanlar yani artık buradan çekilmediği müddetçe ön ne yapılmayacak? Açılmayacak. Arkadan gelen de kimin dürüst, kimin ahlaklı ahlaksız olduğunu ne yapamayacak? Anlayamayacak çünkü numune bozuk numune bozuk olunca arkadan kalıpladığın insanlar olur mu? Muhakkak kendi gibi birini ne yapacak? Kolonlayacak ve kolonluyorlar da. Onlar ne yapıyor? Dürüst insanlarla bunların anlaşması, bir araya gelmesi, kardeşim demeleri mümkün değil. Ne derse adı A olsun B olsun, Selefim demesin, ehl Sünnet desin, sahtekar sahtekarla arkadaş. Yalancı ancak yalancıyla arkadaş olmuş münafıksa dakikada bulunmuş zaten. İşi bitti mi birbirlerine dişini geçirdi mi ve temere gitmişler ya da başka bir yere gitmişler. Onun için Allah Azze ve Celle toplumda birinci güvenlirlik diyor. Ve bizim için en güzel örnek, en güzel numune de kimdir? Allah Resulü. Aleyhissalatü Vesselam. Bakın, ayetlerde mesela ara Suresinde dört yerde hem de haberiniz olsun ki ben Allah'ın gönderdiği güvenilir bir peygamberimdir. Biliyorsunuz şu ara suresi kısa surelerinde bir tanesidir ve birçok peygamberin nesi vardır? Kıssası vardır. Aleyküm ve Evet bu söz sadece sözden ibaret değil. Yani güvenilir peygamberim demesi birinin sadece sözden değil her yönleriyle dürüst insanlar amlar. Osman hoş geldin. Hoş geldin. Peygamberlerin salatı selam onların üzerine olsun. Bütün hayatlarına baktığımız zaman her noktalarında, zerrelerinde ne var? Güvenirlik var. Asla tersi yapmamış, düşmemişler. Düşseler demin de dediğimiz gibi ne kadar etkili olurlar davette. Hı? Ve insanlar o gelen elçilerin dürüstlüğüne güvenilir olduğuna inanmasalar inançlarından o törelerinden vazgeçerler mi? Mümkün değil. Yalancı olan, sahtekar olan birisi ne kadar dürüst getirdiği, davet ettiği şeyler ne kadar doğru olursa olsun Kendisi eminliğini kaybetti mi davada gücünü ne yapar? Yitirir. Bu böyledir. Allah bizleri şeytana uydurmasın. Hakkı hak bilip ona tabi olan kullardan eylesin kardeşler. İşte bunun için Allah Azze ve Celle peygamberler hep güvenli insanlardan seçmiştir. Ve gönderildikleri kavimlerde Müşlüklerine bir itiraz etmiş. Niye Salih'i gönderiyorsun bize de, Serdar'i göndermiyor? Salih hocam? O ne anlatacak? Bunlar hep müşriklerin huyları olmuşlar. Her gelen peygambere bunu demişler, biliyor musunuz? Niye Allah onu seçti de şunu seçmedi? Sana danışacak tanışacak Allah ya? Yani. Allah herkesin içindeki kün günü ne yapar bilir. Kimin kendisine çalışacağını Allah ne yapar bilir, o sadıkları bilir. Kimler söz vermiş, kimler sözünü bekliyor, ahit deme kim sadık? O ne yapar? Bilir sana mı danışacak, onu mu gönderecek, onu mu gönderecek? Ama maalesef bütün gelen peygamberlerde bunu atmıştır, olmuştur. Hep önde giden kibirliler, zenginler mağrurlar ve amelsizler, münafık kılıklılar veya müşrikler, kafirler bu sözü ne yapmışlar? Söylemişler. Allah ne diyor? Emrolunduğunuz gibi olun. Özünüzde sözünüzde ne yapsın? Bil olsun. Şimdi sen onu beğenmedin, öbürünü beğeniyorsun. Bunu söylediğinden onların arasında ne var? O da aynısını söylüyor. Sen niye itiraz ediyorsun? Ondan dinle. Sesini mi beğenmedin? Yani Buraya kanarya mı getirelim? Kanarya sesiyle mi konuşuyorsun? Veyahut onun sevdiği şeyden mi gelecek? Ama Allah kimin kalbini hidayete açarsa, nereden gelirse gelsin o sesi ne yapar? Sever. Ama kimin de kalbini sıkarsa, onun göğüsü daralacak gibi olur. Ve ona ne yapar? Gelen her şeye kendini tıkar. Dürüstlükten ne yapar? Ayrılır. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke toplumu hem de o günkü ahlakın bittiği toplum ne demişler? <gülüyor> El-Emin <gülüyor> güvenilir insan demişler. <gülüyor> Aleykümselam ve Ramadullah. Ahmet geldi. Ve Allah Azze ve Celle Hatice annemize rahmet etsin. Eşlerimizi, kızlarımızı da onun ahlakıyla ahlaklandırsın. Hatice annemizin Allah Resulü ve Vesselam'la evliliğini çok okudunuz mu? Aralarında kaç yaş var? Birisi 25, birisi 40. Bakire mi, dur mu? Dul. Kim büyük? Hatice Kadın büyük ve dul, erkek ve küçük ve bekar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden 15 yaş büyük bir kadınla evlenir ve çocuklarının İbrahim dışında hepsi Hatice annemizden oluyor. Peki Hatice annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl evlendi? Hiç okudunuz mu bu noktayı? Hatice Kendisi efendim, bir olay var ama. Kendisi tüccar birisi malı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderiyor. Diyor ki kervanımla birlikte gider misin? Şu malı satıp gelir misin? ve Vesselam belli bir ücret karşılığında ne yapıyor? Kabul ediyor. Kervanı götürürken çok sadık hizmetçisini de Peygamberimizin emrine veriyor. O günlerde biliyorsunuz kadınla birlikte olmak gayet normal bir olay. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her hareketini bana rapor edeceksin diyor. Aleyhissalatü vesselam gidiyor, malını en güzel şekilde satıyor ve ücretini getirip tas tamam ne yapıyor? Hatice annemize teslim ediyor. Ama olay sadece para yönü değil, kadın yönü de var. Allah Resulü ve vesselamın raporunu cariye tam bir şekilde veriyor. Asla kafasını kaldırıp bakmadı. Faydalanma yoluna gitmedi. Ve malı da heder etmedi. En güzel fiyatı bulmadan vermedi. Ve getirip şu kadar sana da ne yaptı? Teslim etti. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güvenilirliği sadece ticaret değil. Bak, insani olarak da dürüstlüğü. Hatice ne yaptı? Cezbetti. Ve kendisinden iki yaş küçük Hamza'yı araya koyarak, dünürbaşı bu taraftan Hamza, o taraftan Baraka bin Nefer oldu. Ve Allah Resulü'nün e, aleyhissalatü vesselam'ın e, izdivacı ne yaptı? Gerçekleşti. Ama neden sonra gerçekleşti? Allah Resulü'nün dürüstlüğü eminliği test olduktan sonra. Allah bizlere de böyle bir güzellik nasip etsin Allah. kardeşlerim. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın Hakkınızı edin. Davetin ilk günlerinde biliyorsunuz kalk, çık, akrabanı ne yap? Uyar. Uyar. Onları korkut, dine anlat diyor. Şuara suresini yanlış hatırlamıyorsam 214. ayetinde. Yemek veriyor, bütün kavmini topluyor Safa tepesine. Herkes yemeğini yedikten sonra ne diyor onlara? Şu dağın arkasında bir ordu var, düşman ordusu. Size hazırlık yaptı, saldırmak için fırsat bekliyor desem. Ne dersiniz? Ne diyor? Vasfını sürüyor önce. Sen güvenilir, dürüst birisin. Muhammed'in eminsin. Senden yalan ne yapmaz? Sadır olmaz. İkrar ettiler mi? Hemen akabinde ben Allah'ın size gönderilmiş olduğu güvenilir elçi diyerek. Ne yapıyor? Bunun akabinde sözümü tasdik edin diyerek Ali Selatü vesselam emrolunduğu gibi dost doğru olduğunu insanlara da ne yapıyor? Bildiriyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve yine peygamberimiz Ali ve selamdan alakalı bir örnek daha verelim. Biliyorsunuz en son hicret edenlerden birisi kimdir? Hatta belki de en son diyebileceğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir değil mi? Peygamberimizin canına kastettiler mi? Kim etti? Mekkeliler. Hem de nasıl bir karar aldılar? Her kavimden bir delikanlı seçilecek, hepsinin eline keskin kılıç verilecek, hepsi birden kılıcını saplayacak hepsinin kanına Allah Resulü'nün kanı bulaşacak ve kan davası diye bir şey ne yapmayacak? Kalmayacak. Olay nasıl çözüyorlar? Peki geldiler, evi bastılar. Kim vardı? He? Neden vardı? Oradaki espri ne? Konumuzdan alakalı. He? Ne vardı? İsteseydi kendisi zaten gitti. Ali hiç ne yapmazdı? Bırakamazdı. Emanet. Ali bırakmasının sebebi Emanet. kendisine Mekke müşriklerinin, o kavimlerinin bıraktığı emanetler vardı. O emanetleri yerine ne yapamamıştı? Emanet. Teslim edememişti. Ali'yi bırakmasının tek sebebi bu. Bakın, canına kastedilen bir toplum var ve Mekke'den çıkarken ki ayetin yönüne bakalım Ey Mekke diyor Vallahi diyor, kavmim diyor, çıkarmasa da çıkmam buradan diyor. Allah'ım bana Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir diyor ve devam ediyor hadis-i şerif. Yani ayette başlıyor, hadiste devam ediyor. Şimdi böyle bir peygamber var karşımızda. Canına kast edilen bir peygamber var ama buna rağmen canına kast edenlere emaneti ne yapıyor? dağıttıracak birisini bırakıyor. Belki onu canla canına derdi. Bakın bu basit bir kelime nedir? Değil. Niye? Yarın tekrar Mekke'ye gelmedim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Davetçi olarak geldi değil mi? Birisi çıkıp da şunu der miydi? Hani benim sana verdiğim emanet, sen önce bunun haberini ver. Şeytan dedirtmez mi bunu? Dedirtir. Ama Allah Resulü ve Vesselam da bu yapmamıştır? Olmamıştır. Bugün öyle insanlar vardır ki insanların üstünden asalak asalak sülük gibi geçinmişlerdir ve geçinmeye de ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Müslümanları vitrin haline getirerek ne yapıyorlar? Aynı bir meta mal gibi görüyorlar. Yani potansiyel müşteri olarak. Bugün en çok akan kan kimin kanı? <gülüyor> kim böyle kargaşa içinde birliği beraberliği olmayan he? kim niye bıt bıt, bıt bıt lak lak lak lak leylaklar gibi hep konuşuyor insanlar amel eden var mı salih amel işleyen var mı Allah'ın emrettiği gibi dost olmak var mı onu kötüle bunu kötüle şunu kötüle bunu kötüle ne kazanıyorsunuz he? tövbe et Kardeşin için dua et. Bir araya gel. Kalbin ısınsın. İtler gibi bir kemeye toplanıp itlerin kardeşliği yapacağına Allah için aynı safa gel. Müslüman kardeş o. Bir duvarın elemanları gibi o. Açık bir deliği kapat. Bak bakayım şeytan oraya girebilecek mi? Ama bunu yapmadığın zaman ki Sevban'dan gelen rivayette Allah diyor bir kavme azap edeceğinde onlardan ameli alır, herkesin konuştuğunu görür. Bugün Müslümanlar konuşuyor, amel etmiyorsa bu Allah'ın bize rahmeti değil kardeşler. Allah bizlere rahmet etsin. Evet, demek ki buraya kadar eğer yakalamışsak kardeşlerim, Müslüman nedir? Güvenli insan. Mesela peygamberimizin daveti başladığında bu kafirlerin müşriklerin de ne yapmıştı? Dikkatini çekmişti. Hatırlıyor musunuz Heraklüs hadisinin? Hani size bir dersini yapmıştım. Ne sormuştu Heraklüs bu Sufyan'a? He? Güvenilir olup olmadığını soruyor. Yalan söyler mi diyor. E bu Sufyan ne diyor? Bugün bizim alimlerimiz bile af buyurun itosturdukça yalan söylüyorlar. Nerede doğru söyledik, nerede yalan söylediklerini bile anlayamıyorsunuz. E alimler böyle olursa Müslümanlar ne olur? He? Bakın Mısır'da yakınımızda olan bir şey var, musibet var. İnternete bir şey sızdırmışlar. Adam kafaya bir tane takka koymuş sarık gibi. Üstüne bir de cübbe koymuş. Genereller böyle süslü püslü oturuyorlar. Süs şeyleri gibi hani vitrinlere koyarsınız onun gibi. Adam çıkmış bunlara doğru. Adam demek de doğru değil. Yani insana hakaret olur. Meydanda öldürenleri, öldürülenleri kafir cehennemlik olduğunu öldürenlerin ise cennetlik olduğunu söylüyor. Hani bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda bir zaman millete eziyet edenlere e, hakim iştihat eder, isabet ederse iki hata ederse bir ecir var diyen vardı ya şu an Amerika'da bir yerde yaşıyor kim neydi adı adı her neyse burada da bir tanesi çıkıyor ne yapıyor ortam yumuşatıyor yani her yerde bir belamı bulmanız nedir mümkün her fırkada ama Allah Türk ki dost doğru. şimdi insanların doğru olmamasının altında yatan en başında da dediğim gibi insanlar nasıl insan tipi arıyor çıkar, çıkarına uyan egosunu tatmin ettiği sözünden rahatsızlık duymayan tas kendi gibi salyalı olan, onu ısıran, bunu ısıran onu beğenmeyen, bunu beğenmeyen şöyle ayağına bir kemik alıp da attı mı toz duman olan, birbirlerini ısıran bir topluluk olmuş. İslam bunu ne yapmıyor? Kendi nefsin için istediğini, kardeşin için istemedikçe seni kamil mümin olarak bile görmüyor. İşte buradaki sıkıntıların hepsi dinden uzak yaşamamız. Kafirler bile merak ediyor senin Peygamber niye Nasıl birisi diyor. İnandım diyen birisi peygamberinin vasfından haberi yok. Peygamberinin vasfından haberi yoksa ona o karakter girer mi? Senin için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü değil mi? Gel de bugün şunu örnek alıp bunu örnek alacaksın. Git peygamberine örnek al. Peygamberine örnek alan bir insan şaşar mı ya? Mümkün değil. Şahsa bile gidip hayatını okuduğunda ne yapacak? Benim liderim bu. İşte ders alınması gereken, örnek alınması gereken insan ne yapacak? Bu diyecek. Davranışları, kadına, kıza, erkeğe, yaşlıya, vefasına bir bak. Bir de günümüzdeki insanlara bak vefa diye bir olay yok. Bir köpekteki sadakat bırak insanı bir Müslüman'da yok bugün. İyilik gördüğü kapıya kötülük yapan insanlar çoğaldıysa bunun İslam'la hiç alakası yok. İnsanlık <gülüyor> da bir Geçen derste de işlediğim gibi onlar hayvanlar gibidir. Sonra <gülüyor> adı aşağı inmiş. Onlar nerede konuşursan konuş seni de oraya çekip Kendisi gibi yapar ve eritir. Çünkü orada o nedir? Ustalaşmıştır. Onları hiçbir seviyesine ne yapmayacaksın? İnmeyeceksin. Bakın kardeşlerim, Süfyan bin Es-Sekafi diyor ki, Ey Allah'ın Mesul'u diyor, İslam'da bana yapacağım ve yaptığımda da kurtuluşa ereceğim bir amel öğret. Yani öyle bir şey öğret ki özlü bu beni ne yapsın? Soruya bak ya Dertlere cennet bu insanların. Yani cehenneme girmeme. Sordukları soruyu görüyor musunuz? Sohbetimizde o kadar meclisimizde böyle bir soru çıkıyor mu? He? Çıkmıyor. Sahabenin çıkıyor. Çünkü merak ediyor. Kirlenmiş Bozulmuş bir toplumda yaşıyor bu insanlar. Nasıl arınırım? Nasıl doğru yere giderim? Doğru amel işlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine aynen şunu söylüyor. Allah'a inandım de sonra Allah'ın bizi onlardan anlattı. Evet kardeşlerim, mümin yüce Allah'ın varlığına, birliğine inanan anlamına geldiği gibi başkalarına güven veren ve güvenilen kişidir. Öyleyse mümin ahtına vefalı olmalı. Sözü, özü, dostluğu güzel olmalı. Ali Selatü vesselam iman ile güvenilir kimse olmak arasında sıkı bir bağ olduğunu söylemiştir. Yani hani haya imandan bir şube midir? Evet. O yoksa o da yok. Yani haya yoksa iman da yoktur. Bak böyle bir sıkı bağ var. İmanla güven arasında da aynı ne var? Böyle bir bağ var ve diyor ki bakın Aleyhisselatü Vesselam kişinin kalbinde iman ve küfür bir arada bulunmaz. Güvenilirlik ve hainlik de bir arada olamaz diyor. Yani iki duygu iki zıt duygu bir arada ne yapamaz? Kimde bulunmaz? Bulunursa mümin olmaz. Mümin olmaz. Evet. Mümin insanların kendisine güvendiğidir. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların salim olduğu kims kimsedir. Nefsim elinde bulunan Allah'a and olsun ki kötülüklerinden emin olmadığınız kimse cennete gelmezdir. Yani bir insanın da neyi var? Şahitliği var. Nasıl bilirdiniz? Geliyor değil mi? Hani camiye düz gelmeyen dikey mi geliyor? Dikey geldi mi soruyorlar. Nasıl bildiğiniz? Müslümanların orada ne var? Şahitliği var. O şahitlik rastgele bir şahitlik değil. Allah ondan razı olsun. O iyi bir insandı. Allah'ını seven. Allah'ın emirlerini seven ve ona göre hayatını yaşayan, üstün edinen birisiydi Allah ondan razı olsun böyle demek var bir de ona kötü sözler söylemek var. Hangisi daha evlat? Peki 40 tane Müslüman, şöyle yatay mı diyorsunuz? Gelen. 40 tane Müslüman, tevhid ehli ona şahitlik yaptığında Allah Azze ne diyor? Ona hesaba çekmekten çok önemli bakın. Öyle güvenilir olma, dost doğru, dost doğru olma ayeti var. Bir de senin yaşamın boyunca bunu insanlara ne yapma, verme ve son nefesini tamamladın artık sen ilişkili dünyayla ne yaptın, kestin, tabuttasın. Müslümanlar senin cenaze namazını kılıyor. 40 tane Müslüman tevhid ehli sana bu emin insandı diye şehadette bulunduğu zaman Allah hayal ediyor seni hesaba çekmekten. Allah hepimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Şöyle bir bakın hafızalarınızda ölürseniz kaç tane tevhid ehli <gülüyor> cenaze namazınızı kılar gittiğiniz güvenliği dürüstlüğünüzü anlarsınız. Allah bizlere hayırlı kılsın. Evet. Demek ki Müslümanlıkta insanların güvenli kazanma, dürüst alma ve güzel ahlaklı olma özelliği var mı? Var. Müslüman aynı zamanda dürüst, güvenilir ve başkalarına zarar vermeyen insanlar. Birbirine güvenmeyen fertlerin bir araya gelmesi bir toplum oluşturur mu ya? Mümkün değil. Ancak birbirine güvenen insanlar güvenerek ne yapar? Yola çıkarlar. Allah bizi hayırdan ayırmasın, hayırlı insanlar olarak kılsın, harç olmadan duvar yapılmaz, yıkılır. Ancak duvarı elemanları tutabilmek için ne yapacaksın? <gülüyor> harç çıkaracaksın. O harçlarla ne yapacaksın? Üst üste duvar ancak çıkarsa birçok yükü de altında ne yapar? Barındırır, tutar. Ama harçsız yapılan bir duvar en ufak bir yüklenmede ne yapar? verir İşte güven duygusu olmayan toplumlarda birlik ve beraberliği görmen değil. O sünni. Hatta öyle insanlar vardır ki birine olan düşmanlıklarından bir araya gelirler. Yani onları bir arada tutan bile bir tevhid ehline olan musibetlerdir, husumetlerdir. Mesela sen onları derli toplu zannedersin diyor. Halbuki onlar nedir? Korma karışıklığı. Onların bir arada olmaları mesela hiç başıboş köpekleri gördünüz mü? Ayrı ayrı havlarlar ama biri havladım hepsini bir araya toplar. Bir bakarsın ki sürüyle gezer. Evet. Sırf işte tevhid ehli olmayanlar da böyledir. Sürü gibi gezerler ama düşmanlıkları hep nedir? Hak ehline. Mesela bugün günümüzde bir fırka var. Harici dediğimiz veya tekfirci dediğimiz insanlar kime düşmanlar? Dağut, Dağut, Dağut derler. Değil mi? Puta tapan müşrikleri bırakır, müminlerle uğraşırlar. Özellikle de, hadise de. Niye onunla onların uğraşmıyor? Hani Allah'tan korkuyordun. Ondan uğraşırsa başına muhakkak zarar gelecek. Sadece lafta. Ama müminleri gördüğü yerde hemen tekfire giderler. Onlar diyor puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşırlar. okunyaydan çıktığı gibi işte emrolunduğu gibi dost doğru olmayan insanlar da maalesef böyledir. Ee, sohbetimin ana başlıklarını söyleyeyim. Maksadım hasıl olduğu inancındayım. Güvenilirliği bozucu davranışlar vardır ki bunların birincisi münafıklıktır. İkincisi yalan söylemedir ki yalan ateşe götürür. Allah Resulunü sallatu ve kişi doğru söylüyorsa doğru söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve doğru söyleyen de ne yapar cennete gider. Kişi eğer yalancıysa yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan sayar ve o yalandı onu ne yapar cehenneme götürür. üçüncüsü sözünde durmama. dördüncüsü emanete hiyanet etme. Sonra aldatma, hile, bunlar insanı ne yapar? Götürür. Zulüm, adaletsizlik, bunlar toplumu her zaman ne yapar? Zedeler. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalan sanmı kullardan eylesin. Değerli vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Zannedersem ayetin demek istediğini yakalattığımı hissediyorum kalattıysa burada bırakmak, tadında bırakmak en güzelidir. Allah bizleri emrettiği gibi dost doğru olanlardan kılsın. ve Vesselam'ın dediği gibi bu ayet benim belimi büktü, ihtiyarlattı. Yeter, yeter dediği gibi bu ifadeleri hakkıyla anlayan, düşünen sanmı kullardan eylesin. Subhaneke, Allahümme ve hamdike Eşhedü la ilahe illa ente estağfiruke ve etöbüle leke ve elhamdülillahi rabbil alamin